Allah'tan başkasını aracı kılmak ve Allah subhanahu ve yanında salih olduğuna inanılan insanların şefaatçi kılınarak bir şey istenmenin kuran içerinden ve sünnetten bunun eski cahiliye akadesi olduğunu ve bunun şirk olduğunu uzun uzadıya anlatmıştık. Şimdi biz ilk bu ders silsileye başlarken tevhid silsilesine La ilahe illallah ve La ilahe illallah'ın gerekleri ve La ilahe bozan şeyleri işleyeceğiz demiştik. Yani her yönüyle La İlahe illallah nedir? Muhammedun Resulullah nedir? Ve bu iki kelim bu kelimenin gerektirdikleri nelerdir? İki üç ders bunları anlattık. Bunların şartlarını anlattık. Biz sonraki derste Muhammedun Resulullah kısmını iki derste anlattık. Sünnet nedir? Ve diğer derste bidat nedir? Dinde bidat-i hasene var mıdır? Dedik. Bunları anlattık. Geçen dersimizde de Eşşirkü fil ibade diye başladık. La İlahe İllallah'ı bozan unsurlardan İbadette Allah subhanahu wa taala'ya şirk koşmak ibadet nedir dedik? Önder önder demişim la ilahe illallah kelimesi ne? La ilahe illallah Arapçasının açılımı ne? İfradullah bil ibade. He? La bi hakkin illahu. Allah ibadette teklemek. İbadet ibadet sadece Allah subhanahu wa taala yapılıyorsa o zaman Allah'ın dışındakilere yapılan ibadet şirktir. Allah'tan başka ne yapmaktır? İlah edinmektir.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 Hüküm meselesi de hüküm Allah'tan başkasına verildiği zaman La ilahe illallah bozan unsurlardan biri zaten. Ondan dolayı ne yapacağız biz? Ondan dolayı biz La ilahe illallah bozan unsurlardan biri olan Allah'ın indirdiklerinin dışında hükmetmek veya diğer bir isimle teşriya meselesini, kanun koyma meselesini veya da başka bir ismiyle daha güncel bir şey şekliyle yatama yürütme yargı bugün ülkelerde olan Yasama yürütme yargı konusunu işleyeceğiz. Yasama yürütme yargı veyahut da hüküm meselesi ne zaman insanı küfre sokar biz bu kısmını sadece işleyeceğiz. Şimdi konuya girmeden önce en önemli nokta yani bu konuyu, konunun olması için en önemli noktayı anlatıyorum. Arkadaşlar benim anlatacağım bu ders kesinlikle ve kesinlikle devletin bütün kanunlarının İslam olduğu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 imamların ve bu, bu zamanda yaşayan asri alimlerin, mücahit alimlerin bu konudaki fetvalarını, bir dahaki iki bu konu hakkında var olan imma e, eseri takımından yani kendilerini ehli sünnete nispet edenlerin veyahut da kendi akılcı olanların getirmiş oldukları şüpheleri bu bakta parlamentolara girip de küfrü, şirki, insanlara ümmetin masrafı diye tanıtan insanların şüphelerini tek tek ele alıp, tek tek reddiye vermeye veyahut da tek tek Kur'an ve sünnete gerçekten bu şüpheler muteber şüpheler midir? Bu şüpheler Allah ve Rasulünün yanında geçerli şüpheler midir? Bunları anlatmaya çalışacağız. Dediğim gibi tekrar söylüyorum. Bakın burayı anlarsanız mesele anlaşılır. Ben devletin İslam kanunların hepsinin Kur'an olduğu fakat hakimin bir iki meselede imma rüşvetten dolayı veyahut nefsine ve heva ve hevesine uyduğundan dolayı birkaç meselede hakimin Allah'ın indirdiklerinin dışında bir hüküm koyması. Ben bu meseleyi anlatmıyorum yani. Benim anlatacağım mesele bu mesele değil. Benim anlatacağım mesele ne? Allah Subhan Söylüyorum benim anlatacağım mesele. Allah subhanahu ve bir konuda kesin hükmü belliyse, bu hükmün karşısında hüküm koyan insanların hükmü nedir? Yani daha açık bir şey de, Allah bir şeye haram demişse buna helal diyen insanların hükmü nedir?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 Allah'tan yardım istedikten sonra, bismillah dedikten sonra konunun bir giriş oldu herhalde. Hepiniz meseleyi anlarsınız benim ne anlatacağımı. İnşallah konuya başlayalım. Birinci arkadaşlar Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de bu konuyu en çok ilgilendiren ayet, o ayetin tefsirine gelirsek ve men len yahkum bima enzelallah feulayke hum'l kafirun. Faulayke hum'l fasikun. Faulayke hum'z zalimun. Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyen insanlar kafirlerin ta kendileridirler.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 sopa vurulmalarını istiyoruz. Diyorlar Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara diyor ki, Abdullah İbni Selam oradan diyor ki, vallahi yalan söylediniz. Kezertum. Yalan söylediniz diyor. Tevrat'ta o nedir? Onun hükmü rejimdir diyor. Peygamberimiz getirin Tevrat'ı diyor. Getiriyorlar Tevrat'ı. Tabi biri elini şey, rejim ayetinin üstüne koyuyor. Altını üstünü okuyor. Abdullah İbni Selam elini kaldır dediği zaman bu adam ne yapıyor? Elini kaldırıyor. Orada ne çıkıyor? Orada bu şey, Rejim ayeti açığa çıkıyor. Allah Subhanahu ve Teala bunun bu olay olduktan sonra hangi ayeti indiriyor? Ya bi ve lem ve diye ayet devam ediyor ta işte Maide suresinin bu bizi ilgilendiren etahkumel cahiliyyati ve men Yoksa onlar cahiliyenin hükmünü mü istiyorlar? Allah'tan daha güzel hüküm koyan kim vardır? Bilen, yakın derecesinde iman etmiş insanlar için Allah'tan daha güzel hüküm koyan kim vardır diye ayetler iniyor. Bu birinci nuzul sebebini zikreden anladınız. i̇bn kimler Ömer kim, der, kim rivayet ediyor? Şeyh'in, kusahih'in yani Buhari ve Müslüm'de rivayet ediyorlar. Bir de Dara İbni Hazib'in Müslüm'deki rivayeti var arkadaşlar. En meşhur olan rivayet neden? Çünkü biliyorsunuz zaten Mustafa Hadis'te hepiniz işliyorsunuz. Müslüm'ün Buhari'den fazileti ney?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 Eğer bu bizim kavmimizin şerefliler tabakasında olsa onu terk ederdik. Eğer zayıflar tabakasında olursa biz ne yapardık? Ona zina cezasını uygulardık. Baktık ki böyle olmuyor. Yani bir tabakaya zina haddini uygulamak bir tabakaya uygulamaz. Fe diyor ki ana veya da başkaları verirse ana. Yani biz toplandık hepimiz bir şey üzerine toplandık. Burası çok önemli burayı anlayın. Biz dedik ki diyor rejimin yerine cilt ve tahmim.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 Allah ve Teala bunları ne diye isnadendirmiştir? Bunları kafirler İşte onlar kafirlerin ta kendileridirler ve Berayı bin Azib bu hadise rivayet eden sahabecüğün müslimdeki rivayette işte diyor orada bu üç ayet indi. "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون" ve "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون" وَمَنْ لَم ve çok önemli dinleyin burayı diyor. Ve bu bütün kafirler için geçerlidir.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 Allah tabi bu ayette ne diyor? وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَرَ اللّٰهِ Kim olursa olsun Allah'ın indirdikleriyle hükmetmezse فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَاُولَٰئِكَ kafirun <الْكَافِرُون> da Teşhit lafızını görüyorsunuz. Resmini Arapça bildiğiniz için فَاُولَٰئِكَ هُمْ مُ الْكَافِرُونَ İşte onlar kafirlerin ta kendileridirler. Yani onlar kafirler dememiştir Allah subhanahu wa ta'ala. İşte onlar kafirlerin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 ben İsrail size ne kadar güzel bir kardeştir. kana hulwa lakum fe kana kana Bütün güzellikler size? Bütün kötülükler kime? bütün kötülükler Ben İsrail'le. Yani güzel ayetler, içinde vaad olan ayetler hepsi sizin için geçerli. Fakat içinde vaad olmayan ayetler, içinde azap olan ayetler de hepsi kimin için geçerli? Hepsi Ben İsrail için geçerli. <gülüyor> Vallahi la tesrukun tariqatahum kad d Vallahi diyor onların yani siz onların yolunu adım adım takip edeceksiniz siz onların yolunu şey terlik şey gibi böyle ayakkabı şey gibi adım adım onların yolunu Yahudilerin yolunu takip edeceksiniz diyor Hüzeybe i̇bn Yaman aynı şekilde Hüzeybe Hasan i Yaman bu ayet için ne diyor <gülüyor> bu ayet ehli kitap hakkında inmiştir fakat o ayet nedir bizim üzerimize de bu ayet vaciptir İbrahim'in nahine diyor. Bunlar çok önemli seleften bunlar. Bu ayetler çünkü bugün insanlara küfrü, şirki, riddeti, Allah'ın karşısında kanun koymayı, ümmetin maslahı, ümmetin izzeti diye isimlendiren insanlar, bu ayetlerin Yahudiler hakkında indiğini, Müslümana hiçbir alakası olmadığını iddia ediyorlar. Bakın bunlar ümmetin cehabi de dediğimiz, ümmetin hepsinin terakkiyle kabul etmiş olduğu ulamanın bu ayetler hakkında sözleri.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 bütün kanunlarını bu şeyde koyanlar bu, bu, bu ölçüde bütün kanunlarını Allah'ın hükmü kanunlarının tam tersine, İşki haram serbest. Iş, zina şöyle serbest. Bu şöyle. Bütün kanunlar şeriatın tersine konulmuş bir kanunlar. Baştan sonra A'dan Z'ye bu insanların hükmü ne olur? Varın siz kıyasının bir hükümde Allah bunları faltık, zalim, kafir diye isimlendirdiyse bu insanların durumu ne olacak? Siz varın bunu düşünün. Allah'ın hükümlerinin dışındaki hükümler kim bunu ne diye isimlendirirse isimlendirsin. Ne diye isimlendirirse isimlendirsin. Allah'ın koymuş olduğu şeriatın dışındaki bütün şeriatlar nedir? Kur'an-ı Kerim'de heva ve heve, hevese zannat abi olmaktır. Allah subhanehu ve Teala kim nasıl isimlendirirse isimlendirsin. İstersen insanlığın maslahatı desinler, isterseniz demokrasi desinler, isterseniz laiklik desinler, isterseniz ne devlet desinler, Allah subhanehu ve Teala yanında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 kendi hükmünün dışında kalan hükümlerine ne diye isimlendirmiştir? Hava ve hevete tabi olmak diye. İnsanlar ne kadar bunu işte ümen mutahide desinler, Birleşik Milletler kanunları, NATO kanunları, demokrasi, laiklik ne diye isimlendirirse insan hakları, insan hukukları diye, ne diye isimlendirirse isimlendirsinler, bizim için kimin isimlendirmesi önemli? Allahu isimlendirmesi önemli. Allah'ın kanunlarının dışında kalan bütün kanunlar hava ve hevete ne yapmakta? Hava ve hevete tabi olmaktır. Yine aynı şekilde biliyorsunuz bu emellem yahkum bima anzalallah ayetinde Allah Subhanahu ve ne diyor peygamberimize? Ve enhkum beynehum bima anzalallah ve la tattabi Onların arasında Allah'ın indirdikleriyle hükmet ey Muhammed. Ve la tattabi Onların hevalarına ne yapma? Heva ve ama heva haletlerine, onların isteklerine tabi olma. Demek ki Allah burada da peygamberimize kendi hükmünün, Allah'ın indirdiği hükmünün hükmün dışında kalan hükmü ne diye isimlendirmişti?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 o ülkede retme kanun içine aldığınız zaman bu tağuttur. Allah bunu tağut diye isimlendirmiştir. Bunun dönemi ne? Allahu daha önceki dersimizde de bu konu geçmişti. Elem tera ilelediğine bima min Sen senden önce indirilene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 <gülüyor> ...yeri ve göğü yaratmıştır. <gülüyor> ...karanlığı ve aydınlığı o yaratmıştır. ...sümmellezine keferu ve rabbihim ya'dirun. Sonunda o kafir olan insanlar Rablerinden ne yaparlar? Rablerinden yüz çevirirler her konuda. ibadette, hükümde, mülk meselesinde, yardım isteme meselesinde, tahaküm olma meselesinde, kanun koyma meselesinde Allah'tan yüz çevirip kendi bildikleri heva ve heveslerine göre kendi bildikleri tarafa doğru yönelirler. Allah işte kendinden böyle genel bir şekilde yüz çeviren insanları ne diye isimlendirmiştir bu ayette? Kafirler diye Allah subhanehu isimlendirmiştir. Yine aynı şekilde arkadaşlar çok değişik bir ayet var. Hepiniz biliyorsunuz burası hepinizin ezberinde zaten. ''Elem tera utu nasiben minel kitabi yudahure ila kitabillahi liyahkume beynahum sümme yetevallâ ferîkum minhum ba'de zâlike vehum mu'ridun.'' ''Sen kendilerine kitaptan bir pay verilenleri.''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 Eee tabii Seyyid Kutup bu ayet üzerinde çok güzel bir şey söylüyor. Diyor ki dikkat edersen ayetin başında Allah ne diyor? Elem tera ilezine utu nasiben. Yani sen gördün mü? Elem biliyorsunuz taacüp lafzı yani Allah hayret ediyor yani. Sen gördün mü? Allah Teala hayret ediyor. Onlardan bir fırka kendilerine kitaptan nasip verilmesine rağmen Allah'ın kitabına muhakeme olunmaktan ne yaptılar? Yüz çevirdiler. Peki Allah onların hepside değil. Onların bazıları Allah'ın kitabından yüz çevirmiş de Allah onlara hayret ediyorsa bütün bir topluluğun Allah'ın kitabından yüz çevirip Allah'ın kitabının karşısında kanunlar koyduğu bir topluluk için sizce Allah subhanahu wa ta'ala ne derdi? Nasıl hayrete düşerdi? Artık varın orasını da ne yapın? Varın orasını da siz kıyaf edin. Yine aynı şekilde arkadaşlar Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'den Nur suresinde diyor ki وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَتَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِنْ بَعْدِ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 Varın siz düşünün bütün metanelerde Allah'ın hükmünden yüz çeviren, Allah'ın kanunlarının karşısında hüküm koyan insanların Allah'ın yanındaki hükmü nedir? Varın orasında ne yapın? Siz düşünün. Zaten İbn Kesir bu ayet için ne diyor? işte onlar inanmamışlardır ayetine. Bu Nisa suresi 60. ayet gibidir diyor. Yani <gülüyor> Onlar imanlarında zan sahibidirler. İman ettiklerini zannediyorlar fakat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 Biliyorsunuz müşrikler ne yaparlardı? Haram aylarının dört tanedir. Haram aylar kendi bunlara savaşıp para kazandığı veya ticaret yaptığı dönemlere geldiği zaman haram ayların vakitlerini değiştiriyorlardı. Allah bunu ne diye isimlendirdi? İnne men nesi'u ziyadetun fil Neti Nesi? Haram aylarla oynama, uzatma, kısaltma, yerini değiştirme nedir? Küfürde ziyadeliktir yani küfürde değildir küfürde İnne fil kuf dedi. Allah subhanehu ve teala tövbe suresinde. Bu insanlar peki ne yaptılar? Allah subhanehu ve teala haram kılmış olduğu aylarını ne yaptılar? Helal kıldılar. Bazı yerlerde bir iki gün oynadılar. Allah'ın hudutlarında bir iki gün oynayan insanlara Allah ne diye vasıplandırdı? Allah subhanehu ve ziyadetun fil kufri. Nesi meselesi küfürde ziyadeliktir. Elhamdülillah küfürde aşırılık dediği Allah bana teala bunları isimlendirdi. Yine arkadaşlar aynı şekilde biliyorsunuz Allah Mekke'de Müslümanlara şey kılmıştı. Müslümanlara dedi ki Allah subhanahu ve teala Allah'ın adının üzerine zikredildiği hayvanlardan ne yapın? Allah'ın adının üzerine zikredildiği hayvanlardan yiyin. Eğer müminlerden iseniz bu hayvanlardan yiyin. Ve Allah Müslümanlar için ne dedi?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 minbadi ma amla bi qalu ma Allah fi diyor ki sen kendilerine hidayet açığa çıktıktan sonra ayaklarının üstüne gerisin geriye dönüp de küfre girenleri gördün mü innellezina taddu iltaddu dinden dönüp de lütret olanları gördün mü İşte onlar kendilerine şeytanın onları kandırması ve onlara emel vaat etmesinden dolayı Allah subhanahu ve taala indirdiklerini çerih gören insanlara biz size sebutiyukum fi ba'd el bazı şeylerde size itaat edeceğiz dediler. Bakın Allah onların dinden çıkıp mürted olmasını neye bağlamıştır? Sebutiyukum fi ba'd el Biz size bazı şeylerde ne yapacağız? Bazı şeylerde itaat edeceğiz. Allah subhanehu ve teala Allah'ın indirdiği kanunları beğenmeyen insanlara biz size bazı şeylerde itaat edeceğiz diyen insanları muhakkak ki onlar kafir olmuşlardır. Muhakkak o mürted olan insanlar diye isimlendiriyorsa Allah'ın bütün indirdiklerini keri gören, Allah'ın bütün indirdiklerini kaldıran, onun karşısına tam Allah'a kılcık verilmişcesine sen göklerin ilahısın, biz yerlerin ilahıyız deyip de kanun koyan insanlara Senutiy fi kurli Biz size her şeyde itaat edeceğiz diyen insanların varın hükmünü ne yapın? Siz düşünün. Bu insanlar o Allah'ın indirdiklerini köri gören insanlara senutiy fi badil dediler. Biz size bazı metelerde itaat edeceğiz dediler. Allah bunları indirlediğinde tabu. O muhakkak ki olanlar diye isimlendirdi. Varın siz neyi düşünün? Biz size bütün işlerde biz size bütün emretiklerinize uyacağız itaat edeceğiz diyen insanlara varın artık bunların hükmünü de ne yapın bunların hükmünü de siz düşünün yine aynı şekilde arkadaşlar biliyorsunuz Allah subhanahu wa ne diyor Kur'an-ı Kerim'de وَكَذَٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِك۪ينَ قَتِلَ اَوْلَادِهِمْ شُرَكَعُهُمْ aynı şekilde diyor müşriklerin çoğuna müşriklerin çoğuna evlatlarını öldürmeyi kendi çocuklarını katletmeyi kim onlara suçlu göstermiştir شُرَكَعُهُمْ <gülüyor>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 Allah'ın haram kıldığı, çocuk görmeyi, diri diri öldürmeyi, bir nefsi öldürmeyi ne yaptı? Allah çünkü Kur'an'da ne diyor? "Ve la taqtulû evlâdakum min imlâq. Nahnu nurziqukum ve iyyâhum." Çocuklarınızı fakirlik korkusundan dolayı ne yapmayınız? Fakirlik korkusundan öldürmeyin. Sizi de onları da rızıklandıran kimdir? Sizi de onları da rızıklandıran muhakkak ki ve muhakkak ki benim diyor Allah Subhanahu ve Teala. Müşrikler bunu yaptığı zaman bakın Allah ne diyor? "Ve kezâlike zeyyen li kesîrin min el Kim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 ortaklar diye isimlendirdi. Sadece neyden dolayı? Sadece bir meseleden dolayı. Aynı şekilde arkadaşlar kanun koymak ve bu kanunu kabul etmek, kanun koyan insan kendi nesine Rab ilahlık iddiasında bulunmuştur ve onu kabul eden insanlar da onu ne yapmışlardır? Onu ilah edinmişlerdir. Allah subhane ve i ne diyor? Em لَهُمْ شُرَكَاءَ شَرَعُ لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَعْذَنْ Yoksa onların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 Onların bu hükmünü kabul eden insanları da onların ortakları mı vardır? Allah'ın yanında bir de onlara hüküm koyan ortakları mı vardır diyerekten Allah kanun koymayı şirk diye ve kanunu kabul eden insanları da ne diye isimlendirmiştir? Bunları şuraka diye yani müşrikler olarak onları kabul edenler diye Allah subhanehu ve teala isimlendirmiştir. Yine aynı şekilde arkadaşlar bildiğiniz gibi e, ne diyordu şey Allah Kur'an-ı Kerim'de? Onlar <gülüyor>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 onlar papazlarını ve rahiplerini Allah'ın dışında ne yaptılar? Allah'ın dışında ilahlar edindiler. Fakat biz böyle bir şey yapmadık. Biz onlara hiçbir zaman ibadet etmedik. Biz onlara rabler etmedik. Peygamber diyor onlar size Allah'ın helal kıldığını haram, haram kıldığını helal kılıyorlardı. Siz de bunu bilmiyor muydunuz? Evet ya Rasulullah dedi. Biz bunu evet. O işte telka ibadetukum iyyahum. İşte bu sizin onlara neyinizdir? İbadetinizdir. Bakın Allah Subhanahu ve Taala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 Yine aynı şekilde arkadaşlar cahiliyenin hükümleridir. Allah'ın dışında kalan bütün hükümler cahiliyenin peygamberimizin ayağının altında kaldığı, Allah subhanahu şık şirk toplumuna yakıştırdığı isim olan cahiliyenin kanunlarıdır. Ne diyor Allah subhanahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Yoksa onlar cahiliyenin hükmünü mü istiyorlar? Ve men ahtemü minallah hükmenle kavmin yukinun.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 Allah'ın kanunlarıyla dalga geçildiği yerlerde bu tür meclislerde durmak dahi küfürdür. Ne yönden küfürdür? Kadenezzeleleykum <zizlik> fil kitabe. "Eğer Allah'ın ayetlerini küfr ederlerse ve alay ederlerse, onlarla konuşmayın ta ki başka bir konuya geçsinler. Çünkü siz de onlardansınız." Muaka ki size kitapla hüküm indirilmiştir ki diyor Allah Siz Allah'ın ayetlerinin inkar edildi. Veya alaya alındığı meclislerde ne yapmayınız? Oturmayınız. Ta ki onlar bu sözü değiştirene kadar o meclislerde oturmayınız. Peki ya Rabbi oturursak ne olur? İnnekum izen misluhum. O zaman ise işte siz bizzat birebir aynı onlar gibi olursunuz yani. Onlar gibi kafir olursunuz. Çünkü Allah'ın ayetlerini inkar eder ve Allah'ın ayetleriyle dalga geçenler kimlerdir? Kafirlerdirler. E biliyorsunuz Allah, bugünkü meclislerde Allah subhane ve dele nasıl dalga geçildiği, şeriatın hükümleriyle nasıl dalga geçildiği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 Bu nuru rıza gösterdiğini gösterir. Ve rıza bil Ve küfre rıza göstermek de nedir? Küfre rıza göstermek de küfürdür. Ve aynı şekilde arkadaşlar konunun başında biraz değindik ama şu noktayı iyi anlatmamız lazım. Allah Subhanahu ve Teala kuran içerisinde bize ne diyor? İd-dî hükmu en Hüküm sadece ve sadece kimindir? Sadece ve sadece Allah'a aittir. İnül hükmu, hüküm yoktur İlla. Sadece ve sadece hüküm kimindir? Allah içindir. E mera ellea illa iya Allah size kendisinden başkasına ibadet edilmemesini emretmiştir. Bakın, Allah bunun hüküm meselesini nasıl diyor Allah diyor Kur'an'da. Zaliked dinul qayyim ve lakinne aksarallati la ya'lemun. İşte dost doğru olan yol nedir? Dost doğru olan din budur fakat insanların birçoğu bilmezler. Yani birçok insan söyler ki işte ya bu meseleleri ne yapacaksın? Bu meseleleri boş ver. Bu meseleler önemli meseleler değil. Biz kendi işimize bakalım falan. Bakın Allah "İnnel hukmu illallah" napran anlatıyor. "İnnel hukmu illallah, emra alla ta'budu illa iyyah, zalikal dinul qayyim, velakinne aktheren-nasi la ya'lemun." İşte dost doğru olan yol budur. Dost doğru olan din hükmü sadece Allah'a verildiği dindir. "Velakinne aktheren-nasi la ya'lemun." insanların birçoğu ne yapmazlar? Birçoğu bilmezler.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 ki ve yeni İslam alimleri bu konu hakkında neler demişlerdi. İlk bakan Mücahit ne diyor? Mücahit diyor ki biliyor Mücahit kim? İbn Abbas'ın talebesi, müfessirlerden. Diyor ki et tagut şeytan. tağut ne demek? tağut şeytandır. Fi sureti'l insani yetahakamune ileyhi. İnsan suresinde de insan gibidir. İnsanlar ona ne yaparlar? İnsanlar ona muhakeme olurlar. Bir mesele geldikleri zaman bir kanun teşebbüs meselesinde ne yaparlar insanlar? Giderler ona muhakeme olurlar. İşte bunu ne diye isimlendirmiştir Mücahit? Tahut diye isimlendirmiştir. Demek ki e peki tahut neydi etmişsin bildiği gibi? İlk başta dine giden insan inkar etmesi gereken. Femen yekfur ifka. Fe Aynı şekilde bütün Peygamberlerin ortak daveti neydi?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 o zaman bu tağutların ne yapılması lazımdır? Bu tağutlar yani kendi nefislerine kafirdirler ve insanların da bunu ne yapması lazımdır? İnsanların da bunu inkar etmesi lazımdır. Yine aynı şekilde İbn-i Kayyum tanımlıyor nasıl arkadaşlar? El-Tağutu kullu ma tecaveze bihil abdu haddehu min matgu'inev muta'i İnsanların Allah'a karşı haddini açtığı her şeydir tavut. Ve kullu ma yetehâkemûne ileyh İnsanların kendisine Allah'ın ve Resulünün dışında muhakeme olduğu her şey nedir?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 İsrak hadisleri nasıldır diyor? İmam Ahmed diyor el-İsrak'u la yüs'al. Bak, iyi dinleyin burayı. İsrak sorulmaz diyor yani. Hani biz kimi İsrak bizden sorulsun? Böyle bir alim ne diyor? Ecme'al ummetu 'ala en men sabba Allah ve sabba rasuluhu veya dafa şey'en mimma anzalehu Allah veya katle katle nebiyyen min anbiaya Allah fehuve kafirun haricun alel milleti ve لو اقر بكل ما انزله الله bu çok önemli bir icma, icma naklediyor diyor Hakim Diyor ki, bütün ümmet icma etmiştir ki, maddeleri çok dikkat edin. Kim Allah'a ve Rasulüne söylerse, Allah'ın indirdiklerinden bir şeyi kabul etmezse, sadece bir meseleyi, yani der ki bütün kanunlara sadece bir metneyi kabul etmezse veya da Peygamberlerden bir Peygamberi öldürürse, fela kafirin, kharjün alimile, o kafirdir, İslam dininden çıkmıştır. Wallahu akbar bi kulli ma anzala Allah. Allah'ın indirdiği her şeyi de kabul etse bu insan nedir? Bu insan kafirdir. Bu icmağı kim bize naklediyor arkadaşlar? Bu icmağı bize naklediyor. İshak da biliyorsunuz. <gülüyor> yani. Ve oradaki dikkat ettiğiniz bir şey bir hükmü dahi bu insan kabul etmese bir hükmü dahi en, bırakın bir kanun yani bırakın bütün kanunları değiştirip Allah'ın kanunlarının dışında kanun getirmek. Bir kanunu da Allah'ın bir kanunu da kabul etmezse bu insan nedir? Bu insan Allah'ın bütün hirliklerini de kabul etse bu insan kafirdir diyor bize. İshak ibn-i İmam Şafii diyor ki arkadaşlar men icdahede ala kaidetin gıyri kavaidil islami fehu ve leyse bimuslimin kim? İslam'ın kanunlarının dışında, İslam'ın kaidelerinin dışında, kaidelere göre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 inme bu. Şimdi bu nakiller çok önemli yani im, im, e, ümmetin imamlarının bunlar hüküm hakkındaki görüşleri yani eyvah inme nesu ziyadetu fil kufr içinde anlatmıştım bu mesele diyor ki İbn Hazm gördünüz mü diyor bir meselede Allah'ın haram kıldığını helal kıldılar Allah onları ne diye cezalandırdı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 tağutun köpekleri, tağutun bekçilerinin dışında hiçbir İslam ümmetinde hiçbir alim Allah'ın helal kıldığını haram, haram kıldığını helal kılan insanları küfründe şüphe etmemişlerdir. Veyahut da bugün Suudiye'de göbek büyüten Suudiye'de sakal uzatıp göbek büyütü jif modellerini habire büyüten insanların dışında hiçbir belan, hiçbir müfted bu insanların küfründe ne yapmamıştır? Bu insanların küfründe kesinlikle şüphe etmemiştir. Ve bugünkü kanunlar ve bu kanunları koyan insanlar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 Allah'ın tağut diye isimlendirdiği kanunlarla insanları ne yapıyorlar? İnsanları muhakeme ediyorlar. Mal meselesinde, can meselesinde, tüm meselelerde bu kanunlarla bu insanlara ne yapıyorlar? Hüküm ediyorlar. Fakhrı Razi diyor ki arkadaşlar, "Fel yahzir allazina عَنِ ala amrihi en tusibahum fitnetun au yusibahum azabun O peygamberin emrine muhalefet edenler kendilerine elin verici bir azaptan ve fitneden takılsınlar. Bu ayetin tefsirinde Fakhrı Razi diyor ki arkadaşlar,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 zekat vermeyen insanları ne yapması? Zekat vermeyen insanları riddet, müftet değil de onlarla savaşmasını buna örnek veriyor. Yine aynı şekilde Hanefi alimlerinden cesat, biliyorsunuz büyük alimlerinden Ahkamu Kur'an'da diyor ki فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِلُونَ ayeti var ya, senin Rabbine ant olsun ki peygamber e diyor Allah, senin Rabbine ant olsun ki onlar seni aralarında çıkan meselelerde hakem kılmadıkça ve senin hükmünü hiçbir sıkıntı duymadan kabul etmedikçe ve buna teslimiyet göstermedikçe onlar Rabbine ant olsun ki iman etmemişlerdir. Dediği ayette İmam Cansas ne diyor arkadaşlar? Bu ayet gösterir ki bir emri dahi nef edenler milletten çıkmışlardır. İslam dilinden ne yapmışlardır? Çıkmışlardır. İster bunu şek ve şüpheden ister teslim olmamaktan dolayı. Yani kabul ediyor ama teslim olmuyor. Ben ben buna teslim olmuyorum ben bunu yapmıyorum desin. İki türlüle İmam Cansas diyor bu insan ne yapmıştır? Bu insan dinden çıkmıştır.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 Kim bunların yaptığını yaparsa bunlar onlar gibi kafirlerdir ve onlarla cihat etmek nedir? Onlarla cihat etmek de farzdır diyor. Kim söylüyor bunu? Ümmetin imamlarından İbni Kadir söylüyor. Bakın, bütün kanunları değiştiren veya her meselede kanun kuranlardan bahsetmiyor. Kanunlarının bazılarını İslam'dan, bazılarını başka kitaplardan almış. Hatta bazıları diyorlar ki, Tatarlar İnsanlar isteyen Kur'an'la hükmediyordu, ediyordu. İsteyenler bu kanunlara yer taktirdikleri kanunla hükmediyorlardı. ediyorlardı. İbn-i Kesir, bunların yaptıklarını yapanların kafir olduklarını ve onlarla cihadın farz olduğunu bize ne yapıyor? Bildiriyor. Bidaye ve nihaya tarih kitabında İbn-i Kesir, bunun daha beterini söylüyor. Bunların küfründe icma vardır diyor. Bunların yaptığını yapan insanların küfrü ümmetin yanında nedir? Ümmetin yanında icmaladır. Ebu Suud Efendi de bildiği zaten büyük alim. Tefsirinde ne diyor? ikinci Ebu Hanife dedikleri Ebu Suud Efendi kim olursa olsun diyor. Allah'ın hükmünü terk eder, onun yerine hüküm değil yani. Hükmü terk ederse bu insan diyor kafir olmuştur. Çünkü Allah Yahudileri bir hükmü bırakıp başka hükme gittiklerinden dolayı ne yapmıştır? Başka hükme gittiklerinden dolayı tekbir etmiştir. Yine Şevkani, biliyordur Kader'den İmam Şevkani, Neylül sahibi, büyük alim, büyük fakih.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 Aynı şekilde mürtedlerdirler. Kim bu fetvayı veriyor? İslam aleminin yani hilafet merkezi olan Osmanlı'nın son şeyhülislamı bu fetvayı ne yapmıştı? Bu fetvayı vermişler ondan sonra da zaten Mısır'a kaçıyor ve şu anda da Mısır'da vefat etmiş bir vaziyette bu alim. Allah rahmet etsin. Reşit Rıza'yı biliyoruz hepimiz. Büyük bir ekonomik kendisi, öncüsüdür. Reşit Rıza Ve كَلَ taala تَعَالَهُ اِلَى مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَاِلَ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 Kur'an'ın isimlendirmesiyle bu insanlar nedirler? Münafıklardırlar. Ne diye isimlendirdi? İsmlandırdı. Kur'an bunları ne diye isimlendirmişse münafıklar diye. Mısır'ın büyük muhaddisi Ahmet Şakir, Hepiniz El-Beyruz, Muhammed Mahmud Şakir iki kardeşlerdi. Ahmet Şakir Ummetü't-Tefsir kitabında İbn Kesir'in Etehukkel Cahiliyyeti bugün. yoksa onlar cahiliyenin hükmü ne ayetinde yapmış olduğu tefsiri biraz önce anlattım. Tatarların yapmış olduğu gibi bazı kanunları şeriattan ...bazı kanunları İslam'dan alan insanları ne diye isimlendiriyordu i̇bn Kesir? Kafir ve bunlarla cihat fazlır diyordu. Aynı şekilde İbn-i Kesir'in tefsirini yapan, özetleştiren Ahmet Şakir... ...bu sözü terk etmemiş, İbn-i Kesir'in sözünün üzerine bir talih yapmıştır. Gördün mü diyor 8. asırda İbn-i Kesir nasıl da bizim zamanımızı vasfetti? Eyvah! Nasıl da bizim zamanımızı vasfetti? i̇bn Kesir diyor...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 İstifa i̇şte, hükmü cahiliye yabu'l ayetinin tefsirinde İbn Kesir'in tefsirine talikan ne yapıyor söylüyor. Kardeşi büyük muhaddis Mahmud Şakir İmam Taberi'ye yapmış olduğu talepte İmam Taberi'nin biliyorsunuz Kufe'de, Kuf İbn Mujahid'de Taberi'nin rivayet etmiş olduğu iki rivayetin üzerine talik yaparken ilk söze başlarken ne diyor? ve inni ebrau ileyke minel Ben diyor sana sapıklıktan sana sığınıyorum. Ben başladım bu ne yani? Ben sapıklıktan sana sığınıyorum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 Yine aynı şekilde akac suudun büyük alemlerinden Sa'di, biliyorsunuz İbnül Sevilin de kocası, hepsinin kocası. Çek tefsirinde ne diyor? El emtara ilelalladine yazgumun min en ila Sen, sana ve önce indirilene iman ettiklerini zan eden insanları gördün mü? Onlar ne yaparlar? Tağuta muhakeme olurlar. Bu ayette diyor ki.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 Bölgelerde olan mahkemeler Allah'ın yarattığının kanunlarının dışında kendisinden hükmedilen mahkemelerdir. Kim bunu söylüyor? İbrahim Ali Şeyh Tahkimul Kavani yani Bu konu hakkında yazılmış en küçük, en güzel kitaplardan biri de bu. Buraya baksanız, yani bu konu hakkında çok güzel bilgiler var. İznin i̇şte başlarken ne diyor? İlk başladığında. Bilen var mı içinizde? İnne minarukufri al ekberil almustabihi tenzilul kanunul la'in.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 Ab açık ve en büyük küfür budur yani. İnsanın küfürüne tukar. En büyük küfür diye budur. Suudun eski müftüsü İbrahim Ali Şeyh Risalesinin başında bunu söylüyor. Şankiti biliyorsunuz. Şankiti huwa men huwa yani. Şankiti edva'ul beyan tefsirinde. Ve la yüştiku fi hukmi ahada. Allah subhanehu ve teala. Allah kendine hükümde hiç kimseye ortak koşmaz. Zanneder ki hüküm sadece Allahındır. Allah-ı ne diyor? "Ve la fi hukmi ahada." hükmünde hiç kimseyi kendine şerik edinmez. E o zaman Allah'ın hükmünde başkalarına bu hükmü vermek nedir? Allah'ın dışına şerik edinmektir. Öyle değil mi? Bakın ayetin lafzı çok açık. Birinci müstevada Arap çok iyi anlar yani. "Ve la fi hukmi Allah kendi hükmünde hiç kimseye şerik koşmaz. Demek ki Allah'ın hükmünü başkasına vermek Allah'ın hükmünde ne yapmaktır? Allah'a şerif koşmaktır, ortak koşmaktır. İmam Şakitli'nin çok güzel bir sözü var. Diyor ki bu anki bu kanunul veda'i dediğimiz Arapçada yani bugün var olan kanunlar yeryüzünde var olan kanunlar bunları koyan ve bunlarla muamele eden insanların diyor. La yeşukku fi kufrihim ve şirkihim ahadun illa tamisallahu basiratah ve a'mahu en nurul Diyor ki bu şimdiki hükkanların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 Ya Rabbi işte hırsızlık yapan eli kesilecek ama hırsızlık yapan eli kesmek çok şiddetli. En iyisi biz ne yapalım? Buna üç ay hapis verelim falan. Böyle edebi bir dille çok güzel bunların küfürünü anlatıyor yani. Eyvah. Zaten biliyorsunuz birçok kitabında o da abisi gibi şimdiki müştemilerin şimdiki toplumların ve şimdiki bu kanunlarla bitmeden insanların kafir olduğunu anlatıyor. Biliyorsunuz Mısır'ın büyük mücahidi Allah inşallah onu Amerikan hapislerinden kurtarsın.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 Abdullah Azam arkadaşlar biliyorsunuz zaten Allah'ın şeriatının dışında şeriatlarla hükmeden, kanunlarla hükmeden insanlar namazla katılsalar, oruç tatılsalar bu insanlar kesinlikle kafirler dediler diye şey kitabında Mefhumul Hakimiye, şimdi de şey Abdullah Azam Abdullah Azam'ın yanında hakimiyet mefhumu kitabında ondan nakil ediyorlar. Said hava arkadaşlar Said hava biliyorsunuz büyük alimlerden diyor ki bizim yaşadığımız bu dönemin aynısını Tatarlar yaşadı. İşte hani İbn Ketir'in sözünü aktarmıştım ya orası. İslam alimleri diyor bunların küfründe ve şirkine karşına yaptılar. Fetvalar verdiler. Yani bugünkü hükamlarla bugünkü insanlara hükmeden kanunların dışında kanunlarla hükmeden insanların ne diye isimlendiriyor bunlar? E, kafir ve müşrik Tatarların üzerine verilen fetvaları Said Hava bunların üzerine de ne yapıyor? Uyguluyor. Yine biliyorsunuz e, Kardavi İbadet kitabında diyor ki kim? Nehyen, emren, tahlilen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 şer'a ulehim min dini ma lam ye'zem <bihiillah> yoksa onların Allah'ın dışında kendilerine kanunlar koyan ortakları mı vardır demesi Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de inil hukmu illallah hüküm sadece ve sadece Allah'ındır demesi Allah'ın alel hukmu ve'l-emr hüküm ve emir sadece ve sadece Allah'a aittir demesi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 Tabi zaman inşallah Allah subhanahu wa bizleri Kur'an ve sünnette insanların ihtilaka düştüğü meselelerde Allah bizi hidayete edirsin. Allah'ın eline'l hakka hakkan var ittiba'a ve eline'l batile batilen var zukna iştinaba. Ve yine aynı şekilde Allah subhanahu wa bizi iman etmeyi anlamış, tağutu anlamış, tağutlardan şirkten ve şirkin elinden uzak durmuş ve bu anlamış olduğu imanla da amel eden insanlardan eylesin. Kuru kuruya akideyle değil de akidesini almış,